Sızıntı dergisi 2006 Mart sayısı baş yazı. Seni bir kere daha derince duyduk. Viladetin insanlığın da viladeti oldu. Dost düşman herkes doğrularını yanlışlarını senin neşrettiğin nur sayesinde görüp değerlendirme imkanını elde etti. Etti ve belli ölçüde de olsa itminana ulaştı. Biz hepimiz Gönüllerimizde hissettiğimiz cenneti ve ondaki ebedi saadeti ancak senin o semavi beyanın vasıtasıyla doğru anlayıp doğru duyabildik. Duyabildik ve o füsunlu beyan çağlayanın sayesinde hak muradını anlama ufkuna yöneldik. Eğer bugün şöyle böyle gözlerimiz hakkı takdis ve takdirle açılıp kapanıyor ve gönüllerimiz vuslat heyecanıyla çarpıyorsa bu yüksek duygu ve düşünceleri tetikleyen sensin. Sensin bize gerçek insan olma zirvelerini gösteren. Ruhlarımıza sevda korları saçarak bize aşkı vuslat neşvesini birden tattıran Tattırıp iklimine saygıyla yönelenlere, Hakiki var olma sırrını duyuran, Dahası, Milyonlarca, Milyarlarca insanın, Takrir, Takdir ve tasvibini arkasına alarak, insaflı ruhlara bir kısım sabiteler vererek, Herkese kendi olarak kalma yollarını gösteren, Senin sayende maneviyata ve sevgiye uyanan gönüller, sanki sadece sevgi ve saygı solukluyormuşçasına ruhlarından yükselen ulvi sesler ve insani enginliklerini dillendiren sözlerle asırlar ve asırlar boyu insani değerlerin yanıltmayan temsilcileri oldular. Büyük çoğunluğu itibariyle insanlık alemi onların seslerinde ve sözlerinde o güne kadar keşfedemediği vicdanının heyecanlarını duydu ve kendi iç derinliğine muttali oldu. Evet senin sayende birbirinden oldukça farklı görünen bütün insanlar hatta bir manada cinler ve ruhaniler o zamana dek bir türlü hissedemedikleri, hissedip söyleyemedikleri Söylemeye muvaffak olup da yerli yerince dillendiremedikleri her şeyi seslendirebiliyor ve büyük ölçüde pek çok problemi çözebiliyordu. Sen, gönüllerimiz tahtın, dünyayı şereflendirdiğin andan itibaren, insanoğlunun ahsen-i takvim remziyle ifade edilen mana ve mahiyet derinliğindeki esrarı deşifre ederek dilleri çözdün. Sak bülbül olma adabını öğrettin. Ve dost düşman hemen her keste, farklı zaviyelerden de olsa, kendilerini iç derinlikleriyle duyup ifade etme düşüncesini uyardın. Evrensel insani müştereklerin ortaya çıkmasını sağlayarak, Binlerce yorumu ve anlayışı bir potada mezcedip, Bir ruh etrafında toplayıp, Herkese, kendi gönül ufkundan pek çok şeyler duyurdun. Bu sayede topyekün insanlık, Hatta cinler ve ruhaniler, Senin mesajından süzülen öz ve manalarla, Kalıplaşmış anlayışlardan sıyrılarak, Bir değişimler ve tiresine giriverdi. Herkes farkına varsın varmasın. Büyük çoğunluğu itibariyle insanlık, senin ortaya koyduğun iman sistemi ve gösterdiğin insani hedefler sayesinde pek çok yenilikler gerçekleştirdi ve pek çok başarıya imza attı. Senin insanlık ufkunda tülü edeceğin güne kadar her yer karanlıktı. Herkes yokluk vahşetiyle tir tir titriyordu. Ve üst üste çözüm bekleyen problemlerle de tedirgindi. Senin bütün problemleri çözen, bütün ihtiyaçlara cevap veren ve bütün emelleri gerçekleştirme vaadiyle içlere inşirah salan mesajınla bir anda ruhlar ümitle şahlandı. Yeisle kıvranan gönüllerde ümit esintileri duyulmaya başladı. Ve her yanda teselli nameleri yankılandı. Öyle ki artık her tarafta bir meltem tesiriyle duyulan bu sihirli nameler mamum gönüllere sürekli saadet vaat ediyor. Hep Sevmek ve sevilmekten dem vuruyor. Sönmüş gibi görünen insani alaka ve irtibatları canlandırıyor. Aşku muhabbeti körük diyor. Asırlardan beri sinelerde uyuya gelen yüksek insani duyguları uyarıp harekete geçiriyor ve bütün insanları bir kere daha kendi iç derinlikleriyle buluşturarak onları kendi kadirlerini takdir etmeye yönlendiriyordu. Senin o içten ve samimi solukların, sevgiye, ümide, mutluluğa susamış gönülleri canlandırıyor, mesajını saygıyla karşılayan teşne sinelerde kutsi bir heyecan meydana getiriyor. Yüksek ruhları Hakkak kulluk hummasıyla Ciddi mi ciddi tecessüslere Tefahhuslara sevk ediyor Ve aydınlık arayan dimaların Yürüdüğü yollarda par par parlıyordu Sen hemen her zaman Herhangi bir bent ve engel tanımayan O müthiş imanın Azmin Cesaretin Kararlılığın ve arkana aldığın vefalı arkadaşlarınla bütün insanlığa sesini duyurma gibi seviyeler üstü ve aşkın emeller peşinde olmuştun. Öyle ki hayatı seni yenin hemen her faslında şahsi imkan ve iktidarının çok çok üstünde bütün insanlığı ebedi saadete erdirme niyet ve ile hep soluk soluğa yaşadın. Ve o engin vefa ve sadakatin adına hiç mi hiç duraksamadın, duraksayamazdın da. Zira sen, bütün insani rüyaların gerçekleşmesi, çalışıp çabalamaların bir değer ifade etmesi, ebediyete teşne ruhların arzularının yerine getirilmesi mesajıyla gelmiştin insanlığın kalbi, ruhi ve bedeni ihtiyaçlarının karşılanması, sevme-sevilme hülyalarının gerçekleşmesi, burada ve ötede mutlu olma emellerinin tahakkuk ettirilmesi vadi senin mesajının önemli bir derinliğini teşkil ediyordu. Ve sen bu hususlarda kararlıydın. mesajın evrenseldi ve hemen herkes duyup değerlendirdiği ölçüde onu kendi gönlünün hususi iklimine olabildiğine uygun buluyordu. O, özündeki tabiiliği, ihtiva ettiği teşrii emirlerin tekvini kurallara uygun olması, kalp, ruh ve aklın birleşik noktasında bu letaife muvafık bir hal alması, ve bunların hepsine ait bir şive haline gelmesi sayesinde, Her vicdan, Onu fıtratına uygun buluyor, Ve onun aydınlık ikliminde varlığın sırlarına daha bir derince muttali oluyordu. Evet, Senden duyduğumuz, Tavır ve davranışlarında okuduğumuz her şey, Kaynağı onca müteal olmasına rağmen, Bizim kavrayıp zevk edeceğimiz, Anlayıp yorumlayacağımız çerçevede tenezzül dalga boyuyla her zaman bizi kucakladı. Hissiyatımızı okşayıverdi. Gönül iklimimizde yetişmiş gibi yakınlığını bütün benliğimize duyurdu. Ve sinelerimizin bir yanından fışkırıyormuşçasına sıcaklığını hep hissettirdi. Mahiyeti insaniyemizi kucakladı. Gözlerimizin içine baktı tat ve şivesiyle bizi tepeden tırnağa mest ederek adeta büyüledi. Bunlar senin hususiyetlerindi ve bu konuda sen bir nazirdin. İnsanlar arasında özel karakterlerin ve hususi kültürlerin üstünde hiç kimseye ters düşmeyecek şekilde faik hatta müteal bir üslupla herkese seslenebilen, seslenip müsteid ruhları tesir altına alan ve kendine mahsus remizlerle, işaretlerle, imalarla sınırlı ifadeleri katlayıp muzaaflaştıran, daha derinleştirip birer mükab beyan haline getiren sen, arkadan gelenlere eşya ve hadiselerin sihirli kapılarını araladın. Hatta bazılarına o kapıları ardına kadar açtın ve inanan gönüllere ötelerin erişilmez neşvesini duyurdun. Hala ruhlarımızda mahremiyetlerini koruyarak mahfuz bulunan semavi armağanların, çağın gereklerine göre bir kısım yeni açılımlarla her seslendirilişinde seni bir kere bin kere daha yad ediyor tahtın sinelerimizin en mutena tepesi, huzuru mehabetinde saygıyla iki büklüm oluyoruz. Bu senin hakkın, sineleri vefa hisleriyle çarpan kapı kullarının da vazifesidir. Sen, yüce yaratıcının bütün kainatlara eşi menendi bulunmayan bir armağanasın. Mesajın ve öğretilerin de O'nun emanetidir. Bunu böyle bilenler seni her zaman canlarından aziz saydı ve ömür boyu sana karşı hep medyuniyet solukladılar. Solukladı ve vefalarının karşılığını da kat kat buldular. Ama bir gün geldi Nereden çıktıkları belli olmayan, Bilmem hangi kültürün çocuğu bir kısım densizler, Kalplerindeki küfrü telaffuz etmeye durdu. Ve sana sataşmaya başladılar. Zatına yüz bin defa haşa, Bede nokta nokta, Öteler ötesinin sesi soluğu kutlu mesajına, k nokta nokta, Ve, seni dar bir zaman dilimine hapsederek O güne ve o kavme aitti demek küstahlığında bulundular Cesaretlendirdiler kinle nefretle köpüren bir dünyayı Kapı araladılar saygısızca karikatürlere Ve küstahça resimlere Sen kendi dünyanın vefasızlığıyla hasım bir cephenin saldırısına birden maruz kalmıştım. Atalarımızın mübeccel gayreti mahfuz, milletçe seni anlatamamıştık. Şimdilerde küfür ve küfranın senin dünyanda tetiklendiğini düşündükçe, kendi kendimize hayıflanıyor. Meğer ne kadar da vefasız insanlarmışız diye mırıldanıyoruz. Her şeye rağmen ruh ve mana kökleri sağlam, genlerinde atalarının safveti, suyu, toprağı, havası yeni bir gül devrine açık bu dünyanın er geç dönüp dolaşıp senin şefkat ve merhamet ikliminde yeni bir bağs-ü mevte ericiğinde şüphem yok. Daha şimdiden binler yüz binler böyle bir eşref saat beklentisiyle nefes alıp veriyorlar. Ne benim ne de başkalarının senden af dilemeye yüzümüz yok Ama kereminin enginliğinde de hiç şüpheye düşmedik Ufkumuzun karardığı, her yanı hazanın sardığı Yolların yıkılıp köprülerin harap olduğu durumlarda bile Gözlerimiz izlerini takipten hiçbir zaman dur olmadı Ketencizade'nin deyişiyle, Azizim, rehberim, pirim, efendim, şem-i tabanım, i himmetimdir her iki alemde devranım, Benimle müttefiktir bu recada cümle ihvanım deyip, Sana karşı vefa ve sadakatimizi seslendirmeye çalıştık. Eksiğimiz, kusurumuz hadsizdi, ama yine de senin engin müsamahan yanında deryada damla kalırdı. Öyleyse gel, kerem kıl, kesme sultanım keremin bir nevalerden. Kerem kâne yakışır mı kerem kesmek edalerden? Muhammed Lütfi. Sızıntı